1312, numaralı konu, Hz. Ömer ile Mısır'dan gelen heyet arasında bu hususta geçenler, evet, bazı kimseler Abdullah bin Amr Mısır'da karşılaşarak, biz Allah'ın kitabında bazı şeyler görüyoruz, onlarla amel edilmesi emredildiği halde amel edilmiyor, bu konu hakkında müminlerin emiri ile görüşmek istiyoruz, dediler, böylece Abdullah bin Amr İbnül As, Medine'ye geldi, onlar da beraberinde geldiler, Abdullah, Ömer'e, ey müminlerin emiri, bazı kimseler Mısır'da benimle karşılaşıyor, karşılaştılar ve, biz Allah'ın kitabında bazı şeyler görüyoruz ki onlarla amel edilmesi emredildiği halde amel edilmemektedir, biz bu konuda müminlerin emiriyle görüşmek istiyoruz, dediler, ben de onları alıp getirdim, ne emrediyorsun, dedi, Ömer, onları bana getir, dedi, Abdullah bin Amr onları getirdi, Ömer en küçüklerinden başlayarak, Allah aşkına ve İslam'ın üzerindeki hakkı için bana doğru söyle, sen Kur'an'ın tamamını okudun mu, dedi, adam, hayır, dedi, Ömer, peki, hepsi kafanda mı dedi adam hayır dedi Ömer peki hepsini gözünün önüne getirebilir misin dedi adam hayır dedi Ömer tamamı ezberinde mi dedi adam hayır dedi Ömer peki sen onun tamamını hayatında uyguluyor musun dedi adam hayır dedi Ömer bu soruları diğerlerine de teker teker sordu ve hepsinden aynı cevabı aldıktan sonra ey Ömer annen senin matemini tutsun siz Ömer'e halkı Allah'ın kitabına bağlamamı mı teklif ediyorsunuz dedi ve eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız, Nisa, 4.sur 31, ayetini okudu ve, Medine halkından sizin niçin geldiğinizi bilen var mı, diye sordu, hayır, dediler, Ömer, eğer niçin geldiğinizi bilselerdi, onlara ibret olması için size iyi bir ders verirdim, dedi.